İtibar, itibar, itibar haber. İtaat el Ya selamü ala ve ala ve Ya Allah, ya ya hennan, ya mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman.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 yerine getiren bir insan saadetten mahrumdur bu sıkıntı ve stresten kurtulmayacaktır ve mahrum saade saadetten ve mutluluktan mahrum olan insan man <gülüyor> mevlahum Allah celle celal onun razı olmadığı şeylere teveccüh eden o tarafa pek heves eden insandır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 ve tasarruf fi mülkü ve mülkü bila iznihi cenab-ı kın malik olduğu cenab-ı celle celal otoritesinin ve sultasının hakim olmuş olduğu alemde bila iznihi onun izni ve müsaadesi olmadan iş işe girişen tasarrufta bulunan insandır bedbaht olan insan bahtiyerlikten mutluluktan mahrum olan insan budur Öyleyse يَنْبَغِ الْاِسْتِعِيَاءُ حَيْسُ يُرَاعُونَ رِدَى Allah'tan utanmak gerekiyor, Mevla'dan hayal etmek gerekiyor. Niye? حَيْسُ يُرَاعُونَ رِدَى الصَّاحِبِ İnsan dünyadayken hakiki, amiri, hakiki,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 almıyor kafa. Yani hatlar tıkandı senin anlayacağın. Evlerin eski su boruları içi icabında küflendiği zaman su doğru dürüst akmıyor gibi minne olduk. Cenab-ı Celle Celaluhu hepimizi muhafaza eylesin. Cüneydi <gülüyor> Avdali Kudnisi Sirru konuşurken dili azıcık böyle takılıyordu sağa sola böyle. Sanki biraz tepelik vardı dilimde. Dediler ki on efendi hazretleri bu, hayrola bu, bu, bu rahatsızlığınız nereden kaynaklı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 bir şüpheli gıda karıştı kadına o o gıdadan hazırlanan sütten dedi. Benim bu dilim takılıyor konuşurken dedi. Akşam yediğim şüpheli, sabah yediğim şüpheli. Resuleklemi sallam duyurduğu gibi yediğin haram, içtiğin haram, giyindiğin haram. Allah senin duanı niye kabul etsin? Allah senin namazının, nazını niyazını niye kabul etsin?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 Görüyorum ki iki tane melek geldi dedi. Birisi öbürüne dedi ki şu İbrahimetten bu iyi bir kuldur Buna bu, bir teveccüh eder misin etmem de diyor. Ya işte bak bu şudur budur evliyadır falan filan etmem dedi. Niçin dedi? Demin dedi hurma alırken dedi üst tabladan düşen hurmayı da alttaki o tablanı hurmalarına katarak kaldır dedi. E kalitesi düşük olan hurmaya kalitesi yüksek olan tek bir hurma katan bir adamın tevecüh ile mecmu ile alakası olmazdı. Tevecüh etmediler. Sonra yandı yakıldı ağladı ondan sonra ağzını burnu topraklara sürdü affettirdi kendisini de ondan sonra teveccühler namazlar oldu. Onun için okunan Kur'an onun için onun için peki çekilen tesbihat bana gereği gibi tesir etmiyor. Çünkü çünkü benzine su karıştı. Arabanın benzinle su karıştıktan sonra istediğin kadar marşa bas, yapar, motor marş yemeyecektir. Niye? Son benzini aldığın istasyon benzine su karıştırmıştır. Şeyhülistan Musa Kazım Efendi vardı. Osmanlı'nın son Şeyhülistanlarındandır. Hemşerisi gelmiş Erzurum'dan bir şeyh efendi gelmişken efendi hazretlerini bir göreyim dedi. Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'yi. Geliyor Musa Kazım Efendi'ye Meşrikat-ı İslami'de ziyaretine ve diyor ki e işte nasılsın iyi misin vesaire. Şeyhülislam Musa Kazım Efendi son derece memnun kaldı. Ve dedi ki, efendi Hazretleri, bu akşam bizim eve gidelim bir akşam yemeği yiyelim e, peki dedi geleyim dedi. Geldiler peki sofra neyse kuruldu. Şeyhülistan Musa Kazım Efendi gelirken yoldan pirinç almış bir bakkaldan. Sonra harma geçti, çabuk pilav yap dedi. Pilav geldi sofra kuruldu. Neyse, pilav geldi buyur Şeyh Efendi dedi ye dedi yemem dedi. Buyur Efendi Hazretleri ye, yemem dedi. Ya işte yapma etme ne olursun bak geldik işte eve vesaire yemem dedi. Şeyhülislam Musa Kazım Efendi israf edince Şeyh Efendi elimi pilava soktu, pilavı sıktığı gibi kan damladı. Dedi ki hoca, hoca, hoca bu pilavı dedi almış olduğun rüşvet parasıyla aldın dedi bunu yemek caiz değil.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 Ama hayvan güneşi görmüyorsa güneş yok mu diyeceğiz şimdi? Benim bir takım his ve duyularım köreldiyse akıl akati göremiyorsam e ee, yok ya böyle şeyler vesaire falan yok bu kafa kafa değil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 Dünyanın amirlerine bu denli ihtimam gösteririz. Onlara peki saygıda da hürmette tehafın ve tekasül tembellik göstermeyiz de Mevla'ya iş geldim işte böyle zikzak çizeriz.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 Hani derler ya adam olacak çocuk falan işte gerisin sen tamamla. Ve mevlamun hakikiyu halbuki insan hakiki mevlası var ya, insan hakiki mevlası sahibi ve amiri kadnehahum anil umur el gayril bi bittekifi vel mubalagatin. İnsan hakiki amiri olan Allah Celle Celaluhu üzerine basa basa basa basa basa basa razı olmadığı işleri insana yasaklıyor. Allahu Teala mubalaga yapıyor. Bir kere söyleyip geçseydi gene tamamdı. Ama kaç ayette, nice ayette gidiklerinize dikkat, gidiklerine dikkat. Kur'an bunu amirdir.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 Milletlerin gıda ve beslenme sistemlerini Allah bullak etmek suretiyle onları çürütmeyi, eritmeyi ve yok etmeyi hedefliyor. Lord Gürzon, İngiltere Başbakanı, Çanakkale Harbi sırasında diyor ki, bu Türklere diyor Kur'an'dan ayırmadıkça bu adamların mağlup etmenin imkanı yoktur diyor. Yapılacak yegane şey, bu adamlarla Kur'an arasına hendekler koyalım, barikatlar koyalım diyor. E Kur'an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 Öbür caddeye efendim işki ve şarap kokusunu sprey olarak basıyor. O koku kimin burnuna vuruyorsa doğru içki içmeye. Öbür mahalleye öbür sokağı efendim kumar ve pişti kokusu o koku kime vuruyorsa doğru o tarafa. Ya bu bir sprey, ya bu yani nahoş. Hoşa gitmeyen, insan fıtratıyla taban tabana zıt olan bir koku bir demek insanı eğer harama sürüklüyorsa peki yediği içtiği haram olan bir adamın yapmayacağı hiçbir şey yok. Vazgeçerem değilim. Allahü Teala kullarına peki bu kadar peki üzerine basa basa yasak koyuyor, ikazda bulunuyor. Yine de peki insan, yine de insan bildiğini yapmaktan vazgeçmezse, bunun da hesabı mutlaka görülecektir. Ruhumla yelde fitune asla peki. E, Allahü Teala bu kadar konuşur, Mevla bu kadar embiya gönderir, bu kadar peki yasaklar, bu kadar emirler vesaire irad buyurur. İnsan hiç o tarafa bakmayacak. Eksel insan en yutarak esfide. İnsan olu başıboş peki terk edildiğimiz zannediyor dünyada. Yani sanki Allah Celle Celalı dedi ki ben bir dünya yaratayım he, bir avuçta kul yaratayım evet Sonra ondan sonra nimetlerini yaratayım, sularını yaratayım, kolam. Al sana benim bir tarla. İstediğin gibi ye, iç, koynuzıpla öyle mi? Yok.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 Eh, ona kanı kulak vermesi bazen çok uygun oluyor. Geçenlerde Sultanahmet'e gidiyorum kitap almaya. Ee, havada biraz kararmış gibiydi. İçimden bir duygu dedi ki ya bugün gitme kardeşim yağmur yağar vesaire. Hepimize olan şeyler bunlar. Dedim ki ya sen nesin Allah aşkına ya. Sen şey misin ehli keramet misin? Bırak bu işlerin ya yürü git. Gittik onda kitapları aldım. Azizin bir yağmur boşandı. Ben eve üç buçuk saatte geldim. Yüksel de buradan Bolu'ya gidersin. Şimdi yiyorsun değil mi? İçiyorsun değil mi? Ulan ola ki bunda bir şey olabilir. Bas kardeşim. Boş ver. Ölmesin ya. Bilakis kazanırsın. Mevlana Şibli'ye rahimallahu teala bir şey yiyeceği zaman namküşeyini söyler, elini böyle uzatırdı şu baş şu şadip parmağa böyle tete tete tete tete tete tete tete tete oynardı böyle yeme yeme yeme şüpheli. Zununu müslüf kütbüse sirru yerken eğer yediğinde bir şüphe olursa bu eli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 Peki Allah Celle Celalü bu kadar ısrar eder Cenab-ı Hak Celle Celalü kul peki kullar peki bumla geldi ile yasıla. Asla ve kat'a Cenab-ı Hakk'ın peki yaptığı ibadetiniz fehazza peki, El ve İslam emkufrun söyler misiniz diyor? Bu kulun yaptığı Müslümanlık mı gavurluk mu kafirlik mi diyor? Çok ağır konuş. Ta'za el ve İslam el kufrun Dalya tefekkür et tefekküren çok sağlam düşünün inceleyin sık düşünün kimyevi düşünün yani böyle baktığınız zaman delici bakışla bakın bu işlere Cenab-ı Hak bizi böyle eylesin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 duman. Biraz belki direnebiliriz diyelim. Neyle suyu gibi bu ortama bulaşıktan sonra biraz daha gidebiliriz. Ama bunun gerisi, bunun gerisi sen de ben de bu toplumun üçüncü olmak durumu hasıl olacaktır. Onun için ihtiyat, ihtiyat, ihtiyat, ihtiyat, ihtiyat. küldü nefsin tuhşeru alâ her insan kalbindeki duyguya göre mezardan kaldırılıp Allah'ın izniyle gidecektir. Temenheval kafarat etmemeyi ahum, kafiri seven onunla beraberdir. Valla yinfa'u amelu şeyyen ve o insana hiçbir ameli namaz niyaz tarikat marikatta falan mesela size bildiğin kadar fayda vermeyecek dedi Muhammed Mustafa Sawa sellem.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 Vallahi fakat bir fırsat henüz kaçmış değil. Yümkü Yani, yani şimdiye kadar kaçanların tedarik edilmesi ay estafrla deyip de peki yapamadığımız şeyleri tekrar peki teclarik edilmesi gerekiyor. Sen de yaparsın bu işleri diyor. Eğer varsa bir kusurumuz. Aman ha, aman ha. Ettaybineden Tövbe biri Tövbeden bir insan, yanlışlarına, yamuklarına, peki günahlarına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 Yani biz melek değiliz, insanız, e, nefis nesne var bizde haliyle, isteyerek istemeyerek bulaşıyoruz. Anladı lakin kirlenmek var ise o kirden demek ki patlanma imkanı da vardır. Bu hadis-i şerif etka binizden mükemmel lazım bele. Bişaretun Bu konuda peki gevşek davrananlara birer müjde olsun. Bir müjde de acizane ben size vereyim. Resulullahekem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Bir insan bir yerde, bir insan bir yerde bir günah işlese, bir suç işlese,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 Yani ne o cinayetin işlenmiş olduğu yerde ki otlardan vesaire izahı uzun gider anlatırım ama vakit yok. Neticede peki Resul Ekrem 1400 sene önceden buyuruyor. İnsan nerede hangi toprak parçasında ve yerde bir günah işlese orası hemen kayıt yapıyor. Her tarafımız ajanla ve casusla dolu Sen anlayacağın. Neticede, neticede resul Ekrem buyur ki, insan orada işlemiş olduğu günah tövbe ederse oradaki bitkilere, oradaki toprağa vesaire o günahı unutturur diyor resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da vardır. Hele ve sarraşasun hele zembi bir insan peki günahı bilmekle beraber bu haram yenmeyecek. Faiz yiyorsun mesela maazallah Allah düşürmesin ki yani Resulü Ekrem buyurdu ki bir lira faiz yeme bir kuruş faiz yeme insanın kendi anasıyla 30 veyahut da bir rivayet 33 kere zina yapması kadar vebaldir günahı diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem.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 Kolbasar rşasın ale zembi me abujudu zeli ke. Bir insan bak Allah celle cello bu kadar ısrar ediyor. Bazınızda dikkat edin. Bu envianın söylediklerine pür dikkat kesilin derken bir insan gene hala bildiğinde peki ısrar ederse hala bildiğin bildik ötürdün ötürdün diyorsa peki vaferiha <gülme> biha yaptığından böyle memnun kalırcasına da efendim. Sevinç ve sürü ortaya koyuyorsa فَهُوَ مُنَافِكُمْ فَهُوَ مُنَافِكُمْ فَهُوَ مُنَافِكُمْ Bu adam münafıktır. Bu iki şahsiyetli bu.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 La tarfahu surat-ı İslami o insanın peki bu efendim görüntüye bakan İslam'ı pehettir. Hatta İbn-i Abid'in söyler kitabında e Ahkamul hisbe yani İslam devletinde belediye zabıtasının görevleri nelerdir? Bu başı başına bir ilim doludur İslamiyette. İslam devletinde belediye zabıtası lokantacıları denetlerken nasıl denetleyecek? Kasapları denetlerken nasıl denetleyecek? Manifatracıları denetlerken nasıl denetleyecek? Esnafan her kesimini her kesimini denetlerken nasıl denetleyecek?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 وَلَا تَمْنَوْ عَنْهُ اَلَا الْعَذَابِ İnsanın yani surete hali, surette kalan İslamiyeti, okuldan peki azabı kaldırmayacaktır. Ehli sünnet vel cemaat akidesi inancımız der ki لَا سَغِيرَةَ مَا الْاِصْرَارِ وَلَا كَبِيرَةَ مَا الْاِصْتِغْفَارِ Bir insan bir küçük günah yapmaya ısrar ederse, bir insan küçük günahlarda ısrar ederse artık küçük günah meselesi kalmaz. O günah büyüye inkılap eder. Vela sahirete me'l istiğfar. Ama istiğfar ederse büyük günahta kalmaz diyorlar. Hayatın paralası bu. Hayatın paralası bu. Günah küçüktür ya ondan bir şey olmaz vesaire falan. Yok. Küçük günahda ısrar edilirse ısrar büyük günahtır. İstiğfar edilirse peki büyük günahta kalmaz.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 Ya, ama öğretmenim diyor, yani Allah cehenneminde yakar. Ya kızım diyor, sen ta çok küçüksün diyor, sana cehennem nerede falan diyor. Sen kız diyor ki öğretmenim, sen öyle diyorsun ama ben sabahleyin bakıyorum, annem sobayı yakarken önce küçük odunları tutuşturuyor, sonra büyükleri yapıyorlar diyor. Bana bak, senin mayam da bu, benim mayam da bu, tamam mı? İnsan mayasına çekmeli, mayasına...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 Bir zeytini üç katık yapıyorlardı. Ankara'dan fıslak hayvan derisi gönderiyorlar cepheye. Çarık yapsınlar. Ayakkabı da kalmadı. Her şey bitti gitti. Ooo. Fak. Asıl bunları konuşmak gerekiyor. Şurada bir ibare okunuyor bize. Şurada bir namaz kılıyoruz ama bunun maliyeti var ya Rakamlarla ifade edilemez.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 el akil akli insan var ya tekbil işaretu ona mi işaret yeter diyor vakiat suresi kureyşin fil mahavifi ve mahalle istilal bak savaş diyor tehlikeye ve ondan sonra her türlü korkunun yaşandığı bir atmosfer diyor tehlike mantıkalarında tehlike mantıkalarında ve düşman istilası söz konusu olan yerlerde li ila fi okuyun diyor bu mucirretin il-emin ve refahiyeti, insanın güvenliği açısından, rahat ve mutluluğu açısından bir yani emniyet, sübağı gibi bir şey demek istiyor Sultan. ve kureyşini ihmal etmeyin, ihmal etmeyin. Nasıl yapılır? Cano adlı kitapta cephede hangi dualar okunacak? ecdad bunları yazmıştır. 1. Kıbrıs harekatının sırasındayken ben İvatip okulundaydım. Pazar günleri buraya geliyordu. O zaman efendi burada pazar günleri vaaz ediyordu. Abu Kürsten dedi ki hafız olanlar dedi fetih suresini okusun. Hafız olmayanlar 11 kere lila ve kureyşini okusun demişti. Bir Kıbrıs Karani elde edildi ama neler neler neler neler neler neler, neler, neler ne kerametler ne kerametler. Ağacı Müezzin Efendi oturduğu yerde eskiden oda vardı orada. Amca Maci Bilal dedi ki Efendi bana dedi ki diyor rahmetlere söylemişti, bütün cemaatı dışarıya çıkarttı Hacı Bilal dedi, çıkarttım dedi, sen de şu kapıda dur içeriye kimseye sokma dedi. Efendi içeriye girdi kapıyı kapattı, sık sık da soruyor ya yani, ne oldu, Türk ordusu adaya çıktı mı çıktı, çıkamadı mı vesaire. Saat 7'deyken baktım haberle dinledim haberleri, ı -ı, yok çık çıkmak mümkün değil, delili çünkü alanlar sef sef yapmışlar. Tabii yani araba vapuru yanaşamıyor ki tanklar kaleye çıksın, asker çıkartma yapsın vesaire. Öyle mi dedi ya? Diyor ki içeriye girdi yarım saat o odanın içerisinde kaldı. Yarım saat sonra dışarı çıktı ama üstü başı kan ter içerisinde. Sanki suya düştü çıktı peki. Neticede yedi buçuk haber, ana haber bülteni işte birincisi yedi buçukta oluyor. Radyoyu açtım ve aynı spiker şöyle söyledi beş parmak dağlara aşıldı. İneğin almış olduğu, ineğin almış olduğu bir bağ otu yemeyenden, bak böyle şeyler sadır oluyor. anladın mı şimdi? Mirza Mazhar-ı can -ı Canan, Sadat'tandır, Nakşibendiye meşayihindendir, Hindistan'a gittiğimiz zaman Yeni Telgide, Abdullah İddehlevi ile beraber yana yapıyor Kudüs'e sığırlığı. Onun öyle bir hali vardı ki, Hazreti Bekir'i Sıddık radıyallahu anh yanında anıldığı zaman, Hazreti Bekir-i Siddik resmen bir et kemik yok. Resmen ona gözüküyordu. Kale Ebu Bekir-i Siddik radıyallahu anh bu dedi. mi yanında birisi? Ebu Bekir-i şöyle şöyle dedi. Dediği zaman Hazreti Bekir-i aynen görüyordu. O kemalat bak işte bunlara dikkat etmekle hasıl oluyor. Güneydi Bağdadi Kudüs'in ruhu haftada sadece bir kere yerdim.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 Peki, gece ve yandayık ve Peki gündüz e, bu lila fi okuyun diyor. İhda 10 nara, 11 kere okuyun. La kelle 10 yok, 10 yok, 11. Rakamsal konularda ısrar etmek gerekiyor. Rakam mühimdir. 11 ise 11 dir bu. Evet. O varada filhadisini Mustafavi, Rasulü Ekrem Sawa Seliemin hadisinde varid olmuştur. Ne, enlemen neselen menzilen, kim mesela bir yerde konaklasa, diyelim işte geceliğin, eskiden geceliğin saatler yapıldı, at sırfında vesaire. Enlemen neselen menzilen, kim bir yerde konaklasa, Sünna kale, az bir kelime dilley tamat ma, ma kala? Cenab-ı Celle Celal yaratmış olduğu bütün mahlukatın şerrinden dedi. Allah Celle Celalı kelimeleriyle, Cenab-ı Celle Celaluhu'ya istihaze ifade eden kelimelerle Mevla'ya sığınıyorum dese dese şey on, ona hiçbir şey isabet etmez. Hatta tahrît alamın ta ala ki bulunmuş olduğu yerden kalkıp götünceye kadar. Prevece Deniz Savaşı yapıldı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı ordusunun kaptanı ve Andredoria, Hristiyan ordusunun efendim işte, kumandanı. İkisi Prevece'de, işte Atina'nın şey, Yunanistan'ın Denizler Bakan tarafında bir yerdir orası. Orada savaşa tutuş oldu. Neticede bizim Osmanlı ordu, Dedenin ordusu donanması 150 parça gemi. Hristiyanlar ise 600 parça üstelik rüzgar da onların arkasından bizim yüzümüze doğru esiyor. Onların arkasından bizim yüzümüze doğru esiyor. Rüzgar da aleyhimize. baklar ki durum ciddi. Yani Osmanlı donanması yok olacak gibi. Barbaros Aydın Paşa'yı dediler ki efendim yani durum çok müşkil. Bu rüzgarın durması yani gerekir ki biz yani ilerleyelim bu adamların işini bitirelim. Asya halde yandık keten elva. Barbaros Aydın Paşa dedi ki bana çabuk dedi bir beş parçası getirin dedi. Diyor ki şey efendim Barbaro Zeytin Paşa bana bir efendim beş parçası getirin. Beş parçası üzerine şu ayet-i kerime yazdık. Kemin fiyetin kaliletin galebet fiyeten keffireten biiznillah. Wallahu ma'assabirin. Yarı yüzünde nice yani az kalabalık, az kalabalık efendim cemaatler vardır ki, topluluklar vardır ki daha büyük toplulukların mağlup etmiştir diyor Allah Celle Celaluhu. Ben sabredenlerle beraberim. Kaptan Derya, Barbaros Hayrettin Paşa dedi ki bu dedi bezi dedi geminin menderekleri arasına gelin bakayım dedi ve geliyorlar. İskirpli Asıf Hoca rahmetli Kuvve-i Berriye ve Bahriye kitabında diyor ki ondan sonra diyor, ondan sonra rüzgar bizim arkamızdan Hristiyanların yüzüne doğru esince Barbaros Hayattin Paşa 600 parça gemiyi Akdeniz'in sularına gömdü. Bak silah bitti. Silah mı? Silahın da iş görebileceği nokta var, iş göremeyeceği yer var.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 Evet. Cenab-ı Hakk'ın teki selamı. gerek dünyada ve gerekse ahirette emri, emniyette olmak hidayete tabi olanların üzerine olsun evet. Cenab-ı Hak makbulinden eylesin mahruminden eylemesin şu arabalar içi var haber